Bismillah, minnash-shatānir rajim. Bismillāh ar-Raḥmān ar ala ashraf al-mursalin, ala aalihi wa aṣḥābi jma'īn. Allāhumma 'alīmna ma yanfagna, wa anfagna bima 'alīm tana, zidna 'ilmā, ya 'ālim. Wa arnālḥaqqaḥqa, wa rżūnā tibā'ah, wa arnālbaṭila baṭilan, wa rżūnā shnābah. Wa jālna min biz cuma günü cumadan önce ilk dersimize başladık. Bu sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine konuşacağız dedik. Klasik anlamda bir siyer dersi görmeyeceğiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kronolojik olarak başından sonuna inceleyen bir ders sistemi görmeyeceğiz dedik. Buna karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi inceleyeceğiz dedik. Ve birinci dersimizde bunun gerekçelerini saydık. Çok kısa gerekçeler saydık. Ben daha önce bu dersi yaptığım zaman uzun uzun üç ders yapmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini niçin incelememiz gerekiyor? Bununla ilgili, bununla ilgili üç ayrı ders yapmıştım. Hatta bu derslerde ben bu kısmı ikiye bölmüştüm. Bir Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi incelemek, birden Müslüman olmasak bile, bir insan Müslüman olmasa bile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i incelemesi gerekiyor. Mesela biraz sonra bu bölümde birkaç ders buradan devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın en iyi muallimiydi diyeceğiz. Ondan daha iyi bir muallim yoktu. Ondan daha büyük bir muallim yoktu. Ondan daha iyi bir eğitimci yoktu. Bundan dolayı bugün bütün eğitimcilerin bu alanla ilgilenmesi ve buradan yola çıkarak eğitim sistemi üzerine bir şeyler kurması gerekir. Müslüman olsun ve olmasın bunu herkesin yapması gerekir. O derslerde bunu söylemiştik biz. Dediğim gibi ilk derste ben olabildiğince özet bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını niçin incelememiz gerekiyor? Bunun bize faydaları nedir? Birinci derste bunun üzerinde durduk. Dinleyemeyenler olursa şehadetmektebi.com isimli sitemizde atıldığı zaman... Oradan dinleyebilir. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Estağfirullah. وَوَلَّذِي بَعَسَ فِي الْاُمِّيِّنَ رَسُولًا O, minhum. Allah subhanehu ve teala ümmiler içerisinden onlara bir peygamber göndermiştir. Allah subhanehu ve teala ümmiler yani ümmi annesinden çıktığı gibi olan, okuma yazma hiçbir şey bilmeyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir topluluk içerisine Ümmi bir peygamber olarak gönderilmiştir. Bundan dolayı Müslüm'de geçen bir hadiste biz ümmi bir milletiz. Okuma yazma bilmeyiz, hesap bilmeyiz demiştir. Hesap bilmeyen, okuma yazma bilmeyen ümmi bir topluktan çıkan bir rasulü, muallim olan rasulü konuşacağız biz. Birkaç ders boyunca üç veya dört ders. Benim hesaplarıma göre üç derste bitiriz ama uzarsa dört ders. Beni biliyorsunuz bir yere takıldık mı orayı uzattıkça uzatırız, uzattıkça uzatırız. O bölüm bitmeyebilir. Bundan dolayı 3 veya dört dersler muallim olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işleyeceğiz arkadaşlar. Dikkat edin bu işin en yani bu konunun en can alıcı noktası ticareti hiç bilmeyen insanlar içerisinde çok büyük bir tüccarın çıkması nasıl bir dikkat edilmesi gereken husussa savaşmayı, kavga etmeyi, dövüşmeyi hiç bilmeyen insanların içerisinden, müthiş bir savaşçı, müthiş bir komutan çıkması nasıl böyle ilginç bir husussa, siyaseti hiç bilmeyen bir topluluktan böyle siyasi dahilerin çıkması nasıl ilgi çekici bir nokta ise, ümmilerin içerisinden dünyanın en iyi muallimi çıkacak. Ve niçin dünyanın en iyi muallimi olduğunu uzun uzun anlatacağız şimdi tavırlarına bakacağız konuşmalarına bakacağız dört üniversite bitirmiş ben veya burada lise üniversite bitirmiş sizlerin gösteremeyeceği tavrı yapamayacağı muallimliği o yapmış çocuk eğitimi üzerine insan eğitimi üzerine makameler yazmış eğitim almış kimselerin beceremeyeceğini o ümmi peygamber becermiş huvellezi as Ümin arasuyla minhum o Allah ümmilerin içerisinden peygamber göndermiştir o peygamber yet mü aleyhim insanlara Allah'ın ayetleri tilavet etmektedir ve ökiyim onları arındırmaktadır arındırmakta teki etmekte terbiye etmekte Onları tertemi sıkılmaktadır bugün içinde yaşadığımız şu toplumu veya her topluluk her yönetim İçinde yaşadığı toplumun ahlaki duruşunu, ahlaki tavırlarını, yaşam şekillerini tezkiye edebilmek, düzeltebilmek için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. Kanunlar üstüne kanun çıkmakta, yasalar üstüne yasa çıkmakta, televizyonda, radyoda birçok eğitim sistemi programlarıyla toplumun ahlaki seviyesi Belli bir noktaya getirilmek istenmekte ama başarılamamaktadır. Ama bunu o ümmi Resul başarmıştır. Bundan dolayı muallim olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliği, öğreticiliği üzerinde has satın durmamız gerekiyor. Bugün Seyyid Kutub'un ifadesiyle cehennemi bir dünyanın içinde yaşamaktayız. Gerek Avrupa'da, gerek Orta Doğu'da, gerek dünyanın diğer diğer ülkelerinde insanlık insanı insan yapan değerler bakımından tamamen çökmüş durumdayken insanlık insanı insan yapan değerler bakımından tamamen bitmiş durumdayken yönetimler bütün gücünü insanı insan yapan değerlere kavuşturmak için bütün gücünü sarf ederken o orta çağ dedikleri çağda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda bunun zirvesini gerçekleştirmiştir. Huve allazi ba'sa fi'l ummi mina rasulin ve yuzekkihum Kitabı ve hikmeti öğreten bir peygambertir. Şimdi şu soru aklınıza gelebilir. Hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inceleyeceğiz. Niye muallimliği? Niye öğreticiliği üzerinde başladık? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asıl vasfı odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl olarak bize bir öğretmen olarak gönderilmiştir. Bize bir şeyler öğretmek için vardır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bizim aramızda varlığının sebebi muallim olmasıdır zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla mükemmel bir peygamberdi. O ahlaki öğretmek için gönderildi işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ticaretinde mükemmel bir insandı. Bunu işleyeceğiz. O ticareti öğretmek için bize gönderildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile ilişkilerinde mükemmel bir insandı. O aile ilişkilerini bize öğretmek için gönderildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken mükemmel bir hatip idi. Bu onun muallim olma özelliğinden kaynaklanıyor. Ve hasıl kelam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman akla ilk gelen öğretmen peygamberdir. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman Akla ilk gelen muallim peygamberdir. Öğreten peygamberdir. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve in kanu min qablu Siz onun öğretisi olmadan önce apaçık bir dalalette içindeydiniz. Onun muallimliği olmadan önce, o size bir şeyleri öğretmeden önce siz apaçık bir şekilde dalalet üzerindeydiniz. Bu ayeti biraz sonra bir bir farklı açıdan daha tefsir edeceğiz. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman akla ilk gelen nedir? Akla ilk gelen onun muallim olmasıdır. Kur'an buna delalet eder. Sünnet de buna delalet eder. Bir gün sahabeler mescitte oturuyorlar. Bir kısmı Kur'an okuyor ve dua ediyor. Bir kısmı da ilim e, tahsilinde bulunuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geliyor. Bakıyor bir kısmı Kur'an okuyor. Bir kısmı ise dua ediyor. İlim tahsil ediyor. kullun fil hayr diyor. Onların hepsi nedir? Alâ hayrin. Hayır üzerindedir. Onların bir kısmı... Kur'an okuyorlar, dua ediyorlar. Allah Subhanehu ve Teala dilerse dualarına icabet eder. Dilerse dualarına icabet etmez. Bir kısmı da ilim tahsil ediyor. Ve innemâ buizdü muallimen diyor. Ancak ben size bir muallim olarak gönderildim. Sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallim olduğuna işaret ediyor. O halde biz şu an neyi ispat ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir muallimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir neydi? Muallim idi. Bir başka hadis arkadaşlar, güzel bir hadis. Ben Arapçasında okuyacağım bu hadisin. Beyna en usalli ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Adam diyor ki Muaviye bin Hakim es-Sulemi. ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber ne yapıyordum? Namaz kılıyordum iz atası racun min al-qawmi insanlar içinde birisi hapşırdı namaz kılıyor oturmuş namaz kılıyorlar fakultu <gülüyor> yarhümka namaz karken hapşırana ben de yarhümka dedim diyor. Tamam mı? Fakat ramani al-qawmi bi insanlar gözlerini benim üzerime dikti diyor. İnsanlar böyle yani namaz karken biri hapşırunca bu da yarhümka deyince insanlar gözlerini bana dikti. Va Sukla sizi kaybetsin. Niye böyle bakıyorsunuz bana dedim diyor. Namaz yapıyor bunu? Ananız yani ana ananız sensiz aman sensiz kalsın. Seni kaybetsin yani. Böyle bir manası var zannedersem. Aman sensiz kalsın. Ne bakıyorsunuz bana dedim diyor. Daha sonra elleriyle şey ellerini dizlerine vurmaya başladılar diyor. Ellerini dizlerine vurmaya başladılar diyor. Onların beni susturmaya çalıştıklarını anlayınca ben de sustum diyor. Yani en sonunda anlıyor susturulmaya çalışıldığını. Namaz bitiyor. Felemma sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitiriyor. Adam diyor ki bedeli iyi de karın febi ve febi ku ummi. Anam bana buna feda olsun. Ma muallimen la ba'dahu. Ben ondan önce veya ondan sonra Minhu. Ondan daha iyi bir muallim. Hiç görmedim diyor. Bu adam, bu sözleri söyleyen adam, namazda hapşuran birine yerhamı kallah diyen bir adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminden öyle bakın. Bu adam bu olayı, bu olay bittikten sonra anlatıyor değil mi? Olaydan önce bu adam, bu adam bu olayı belki de bir sonra, belki de beş yıl sonra anlatıyor bilmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra anlatıyor bilmiyoruz. Ama bu adam olaydan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminden geçmeden önce namazda hapşırana yerhamükellah diyecek kadar bilgisiz bir adam. Bu adam kendisine bakıldığı zaman ne bakıyorsunuz ananız sizi kaybetsin diyecek kadar bilgisiz bir adam. İnsanlar elleriyle dizlerine vurunca beni susturmaya çalıştıklarını anladım diyor. Millet dik dik bana baktı diyor. Ne bakıyorsunuz dedim diyor. Namazda gerçekleşiyor bunlar. Ama bakın arkasında ne diyor adam? İfade Fe ebi fe ebi fe ebi huwa ummi. Anam babam ona fedaur. Ma ra'aytu muallimen kablehu la badahu. Ben ondan önce veya ondan sonra ahşine taahhümin daha iyi talimde bulunan bir pekam bir rasul hiç görmedim bir muallim hiç görmedim bakın dikkat edin tamam mı? Ma rai'tu muallim muallimen kablo ve la bagdı ve ahşine taahhümin minhu, fawallahi ma kahrani ve la darabani ve la şetmani bana kızmadı diyor bana sövmedi diyor bana vurmadı diyor demek ki beklediği bu. Ya da o toplumda gördüğü bu. Beklediği ve yani ben bunları yaptım diye bana bağırıp çağırmadı. Bana kızmadı. Bana kötü bir söz söylemedi. Vala darabeni. Yani bu ifadeyi okurken yani gerçekten çok ilginç bir ifade. Kalbime etki ediyor. Beni dövmedi diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani kim der ki beni dövmedi diye? Demek ki böyle bir eğitim sistemi ya da toplumda böyle bir şey var. Bir yanlış yaptığın zaman insanlar sana bağırıyor, çağırıyor, küfrediyor, hakaret ediyor, dövüyor, sövüyor. Demek ki böyle bir ortam var. Adam yaptıklarından dolayı yaptığını anlatıyor. Tek tek anlatıyor. Arkasından diyor ki... ...bana kızmadı, bana dövmedi, bana vırmadı, bana kötü bir söz söylemedi, bana küfretmedi. Anam bana bunu kabul etsin. Ve sadece dedi ki diyor... Namaz sadece Allah'ın kelamı içindir. İnsanların kelamı olmaz dedi diyor. Ve sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tavrı sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kişiye bu tavrı subhanallah yani eğitimci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir eğitimci olduğunu göstermesi açısından yeterlidir. Ancak biz bu hadise ispat etmeye çalıştığımız husus ya da delil getirdiğimiz husus Sahabe ne diyor? Ondan daha iyi bir muallim görmedim. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Bir muallimdir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman ilk anlamamız gereken, özellikle anlamamız gereken şey onun muallim olduğudur. <gülüyor> Allah Subhanahu buyuruyor. Ve enzelallahu aleyke el kitabe vel hikmete. Allah sana kitab ve hikmeti öğretti ve, ve sana bilmediğin şeyler öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimciliği üzerine birkaç not söyleyeceğiz. Birinci not Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmeni Allah subhanehu ve teala'dır. Bundan dolayı en iyi eğitimci onun olması normaldir. En iyi eğitimci odur. En çok bilgili olan odur. Bildiğini en güzel şekilde nasıl aktaracağını bilen de odur. Biz eğitim meselesini inceleyeceksek, bir eğitimcinin nasıl olması gerektiğini inceleyeceksek ya da bir davetçi olarak kendimizi bir eğitimci olarak görüyorsak içinde yaşadığımız topluma insanlara Allah'ı anlatan Allah'ın dinini anlatan tevhidi anlatan bir kimse olarak kendimizi bir davetçi yani bir muallim olarak görüyorsak örnek almamız gereken kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir çünkü o muallimdir onun öğretmeni Allah subhanehu ve teala'dır. Senin bilmediğini sana öğreten Allah subhanehu ve teala'dır diyorsun. E şimdi talim meselesini kimin şahsında incelememiz gerekiyor bizim? Benim şahsımda mı? Hayır. Senin şahsında mı? Hayır. Başka başka eğitimcilerin şahsında mı incelememiz gerekiyor? Hayır. Öğretmeni Allah subhanehu ve teala olan bir muallimin şahsında eğitim meselesini incelememiz elbette en tabi olandır, en doğru olandır. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğine dair birinci söyleyeceğimiz söz, ilim bakımından hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha iyi, daha mükemmel, daha faziletli değildir. Sebebi, çünkü onun öğretmeni Allah subhanahu ve teala'dır. Delil Nisan suresi 113. Bunu unutmayın tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci madde arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmen olarak, eğitimci olarak Gönderildiği topluma bakıyoruz. Gerçekten eğitilmesi en zor topluluk. Gerçekten eğitilmesi en zor topluluk. Siyer kitaplarında Risaletten önce cahiliye diye bir bölüm vardır. Birbirleriyle savaşan hatta öyle savaşan ki yıllarca savaşı sürdüren bir topluluktur. Hak hukuk diye bir şeyin gözetmeyen bir topluluktur. Ahlaki ilkelerin hemen hemen tamamını bitirmiş bir topluluktur. İmam Bukhari'nin sahihinde Mekke'de cahiliye döneminde nikah çeşitleri var. Bir adam çocuğu nesli asil ve bilinen bir soydan gelsin diye karısını başka bir adama gönderip onunla beraber olmasını isteyip sonra doğacak çocuğu sahiplenip işte benim neslim asil bir nesildir diyecek kadar Ahlaki olarak düşmüş bir topluluk ya da bir kadınla 8-10 kişi beraber olup sonra yazı kura, yazı tura gibi kura çekip içlerinden herhangi birisine kime çıkarsa bu çocuk senindir deyip çocuğa sahip çıkan ve bu şekilde ahlaki olarak tamamen bitmiş bir topluluk. Kız çocuklarını diri diri gömecek kadar merhametten uzak bir topluluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk risaletle müjdelendiği ve tevhid davetinin risaleti sürdürdüğü zaman insanların insanlara yaptığı işkenceyi gördüğünüz zaman o toplumun merhametten ne kadar uzak olduğunu görürsünüz. İşkence yapabilmek için kalbe dair hiçbir şeyin kalmaması gerekir. Bilal Habeşi'nin gördüğü işkenceleri düşündüğünüz zaman o toplulukta Merhamet duygusunun ne kadar çok kaybolduğunu görürsünüz. Habab bin Berat'ın, Musa bin Ömer'in dayısının yani bir de işkence ben başkasına değil kendi evladıma, kendi çocuğuma, kendi çoğuma, kendi karıma, kendi eşime işkence yapıyor. Bir başkasına değil. Yani bir başkasına yapılan işkence elbette mazur görülmez ama ben burada anlatmaya çalıştığım o topluluğun merhametten, merhamet duygularından ...ne denli yoksul olduğudur. Bütünüyle merhametten, bütünüyle merhamet duygularından yoksun olmuş bir topluluğa gönderilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kuruşluk mal için, bir deve için, bir deve için yıllarca birbirleriyle savaşan bir topluluktur. Hiçbir söze boyun eğmeyen, hiçbir büyüye boyun eğmeyen, hiçbir kültüre boyun eğmeyen, hiçbir güce boyun eğmeyen bir topluluktur Araplar. Mekke cahiliyesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. O merhametsiz dediğimiz, merhamet duygularının tamamen yitirilmiş dediğimiz topluluk çok kısa bir süre sonra sabahlara kadar Allah korkusundan gözyaşı döken bir topluluk haline gelmiştir. Üç kuruş için yıllarca savaşan topluluk bütün malını Allah yolunda feda eden bir topluluk haline gelmiştir. Hiçbir güce boyun eğmeyen topluluk Ya Rasulallah sen atını denize sürsen biz de senin peşinden geliriz diyen bir topluğa dönüşmüştür. Hiçbir söz dinlemeyen topluluk bir şey olduğu zaman Allah ve Resulü daha iyi bilir diyen bir topluğa dönüşmüştür. Bundan dolayı İslam alimleri şöyle bir kural getirmişlerdir. Harrafi Fruk'ta zikrediyor. Diyor ki Levlem yekun yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucize tu illa ashabuhu sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından başka hiçbir mucize olmasaydı lekafehu fi isbat nubuvatihi nubuvetinin ispatı için bu yeterli olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim olmasaydı, sünnet olmasaydı, İslam'ın hak din olduğuna dair deliller olmasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hak resul olduğuna dair hiçbir delil olmasaydı 23 yılda Muhammed bin Abdullah ne yapmış bir bakalım hadi bakalım. Bu toplumu şu hale getirmiş. Şu topluktan şu toplumu çıkarmış. Sadece ashabı radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hak olduğunun mübüvvetinin, hak olduğunun delilidir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konumuz şu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muallimlik yönünü inceliyoruz ya. Niçin inceliyoruz bunu konuşuyoruz şu an? Birinci madde olarak dedik ki o en iyi muallimdir çünkü Allah'ın öğrencisidir. Birinci madde olarak bunu dedik. İkinci madde olarak o zifire karanlıklardaki bir toplumu bembeyaz nurdan bir aydınlığa çıkarmıştır. Tarih böyle bir aydınlanma hiç yaşamamıştır. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ve hatta günümüzde Böyle bir aydınlanma tarih hiç yaşamamıştır. Evet ben sizlerin içinizden birkaç kişi şey alabilirim. O iki kişi çok kötüdür. Çok ahlaksızdır, çok edepsizdir, çok merhametsizdir, dünya parasidir, kapitalisttir. Bu iki kişiyi, bu üç kişiyi alırız. Bu üç kişiyi mükemmel insan haline getirebiliriz eğitimle. Belki bunu yapabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nesli böyle dönüştürmüştür. Ve bizim yapabileceğimiz hiçbir şey mesela burada ben büyük bir eğitimci olarak sizi ne kadar eğitirsem eğiteyim içinizden bir Ebu Bekir çıkaramayacağım. İçinizden bir Ömer çıkaramayacağım. İçinizden bir Osman, içinizden bir Ali çıkarmamız mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çıkarmış işte. Söz dinlemeyen topluluğu söz dinler hale getirmiş. itaat etmeyen topluluğu itaat eder hale getirmiş. Zalim bir toplumu adil hale getirmiş. Hiç kimse hiç kimsenin malına, ırzına, namusuna, hakkına hiçbir şekilde bakmamış. Ayşe radıyallahu anh gelen rivayette tesettür ayeti geldiği zaman Mekke'nin her tarafı simsiyah olmuş. İçki ayeti geldiği zaman içki dediğiniz şey çok değerlidir. Öyle değil mi? Şarap dediğiniz şey o dönemde çok değerlidir. Miras kalıyor. Babadan evlada miras kalıyor. Sahabeler geliyor içki haram kılındığı zaman. Ya Resulallah yani yetimlerin mirası var. Ne yapacağız? Tamam kendimizdikini döktük de yetimlerin mirası var. Onu ne yapacağız? Onları da dökeceksiniz diyor. Bu kadar değerli mallarını anında elinden çıkartıyor. Biz çok basit alışkanlıklarımızı dahi terk edemiyoruz. Çok basit kötü alışkanlıklarımızı bile terk edemiyoruz. Onlarca yıldır Müslüman olmamıza rağmen... Beş yıl, sekiz yıl, on yıl, yirmi yıldır Müslüman olmamıza rağmen... Çok basit bir alışkanlığı terk edemiyoruz. Onlar örflerini terk ediyor. Onlar adetlerini terk ediyor. Onlar yaşam tarzlarını terk ediyor. Onlar memleketlerini terk ediyor. Onlar ailelerini terk ediyor. Onlar eşlerini terk ediyor. Onlar babalarını terk ediyor. Sadece bir cümleyle. Hadi hicret edeceğiniz dön Herkes hicret ediyor. Hicret etmek kolay mı? Şu 21. yüzyılda hadi bir hicret edin de göreyim size. Konya'dan Karaman'a gidin bakalım bir. Bak hepimiz olduğumuz yerde çakılı bir şekilde duruyoruz. Mahallemizi bile değiştiremiyoruz neredeyse. Adamlar o dönemde devenin sırtında veya yürüyerek 600-700 kilometre, bir ay, bir buçuk aylık kilometre mesafede Yanına hiçbir şekilde eşya almadan annesini babasını çoğulu, çocuğunu terk ederek bir daha görme imkanı var mı yok mu bilmeksizin telefonlaşma imkanı olmaksızın mektuplaşma mailleşme imkanı olmaksızın en sevdiklerini bir sözle terk edebiliyorlar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallimlerin en muallimi en güzeli olduğunun en açık göstergesi değil midir? ...bir toplumu bir yerden bir yere getirmiş. Bak dönüştürmüş. Öyle bir dönüştürmüş ki... ...böyle bir dönüşüm ne ondan önce görülmüş... ...ne de ondan sonra görülmüş. E madem böyle bir dönüşüm olmuş... ...bizim bu dönüşümü incelememiz gerekiyor. Kendimiz için incelememiz gerekiyor. Madem böyle bir dönüşüm olmuş... ...bizim bu dönüşümü sağlayan... ...Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi... ...elbette incelememiz gerekiyor. Arkadaşlar bir başka nokta... ...evet... Tarihte şöyle şöyle olabilir. Bir devlet veya bir eğitimci bir topluluğu eğitir, o topluluğu dönüştürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar çok öğrencisi olan başka bir muallim yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar çok öğrenciye sahip başka bir muallim yoktur. Gerek kendi yaşadığı dönemde gerek kendi yaşadığı dönemden sonraki dönemlerde milyonlarca insan onun eğitimi takip etmektedir. En çok öğrencisi olan öğretmen kimdir bu dünyada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ondan daha çok öğrenciye sahip hiçbir muallim yoktur. Elbette bu muallim mutlaka ama mutlaka ne yapılması lazım? Hayati incelenmesi lazım, muallimlik özelliği incelenmesi lazım. Mustafa Zerka kitabında diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar bu da diğer bir madde. Tarihte hiçbir şahsiyet yoktur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar ilim öğrenmeye ve ilim öğretmeye teşvik etmiş olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha çok ilme teşvik eden hiçbir muallim yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan ilme öğrenmeye bir taraftan da öğretmeye teşvik etmiştir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını uzun uzun uzun uzun, uzun incelememiz gereken, muallimlik özelliğini uzun uzun incelememiz gereken esaslardan bir tanesidir. O halde dersi tekrar bu başlangıcı tekrar özetleyecek olursak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını işleyeceğiz dedik bu derslerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından farklı farklı noktalara dikkat çekeceğiz dedik. Birinci madde olarak bir muallim olarak bir eğitimci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işleyeceğiz dedik. Peki hocam, niye bir muallim olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işliyoruz? Çünkü öğretmeni Allah'tı. Ondan daha mükemmel bir muallim olamaz. Çünkü müthiş bir dönüşümü gerçekleştirdi. Çünkü zıt karakterleri yani simsiyah olan karakterleri bembeyaz hale getirdi. Ondan çok öğrenci olan hiçbir muallim yok. Ve buna benzer birçok sebepten dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallimlik, eğitimcilik yönünü incelememiz gerekiyor dedik. İki tane ayet okuyacağız arkadaşlar. Birisi Tevbe Suresi'nin 128. ayeti, birisi de Alimran Suresi. "Lekad ca'akum rasulun min enfusikum azizun azizun aleyhi ma'anittum harisun aleikum bil raufun rahim." Allah size kendi içinizden öyle bir peygamber gönderdi ki o sizin üzerinize çok titreyen bir peygambertir. Rauf'tur, merhametlidir, rahimdir. Şefkat kanatlarını sizin üzerinize girmiştir. Bu birinci ayet, Tevbe suresi 128. ayet. Diğeri ise Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara çok güzel davrandın, çok yumuşak davrandın, leyin, ince davrandın eğer onlara sen sert olsaydın onlar senin etrafından kaçardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyeciliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğini en güzel anlatan hikayet budur arkadaşlar en güzel anlatan hikayet budur Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına geldik biz diyor Malik İbni Hüseyris Yaşıtlarımız aynı gençlerdi. Yani akran gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Hepimiz akrandık diyor. Yani birimiz 30 yaşında, birimiz 20 yaşına değildi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 20 gece kaldık. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 20 gece kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize karşı son derece merhametli ve müşfikti. 20 gece din öğrenmek, ilim öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıyorlar. Ashab-ı kiramdan o eğitim alanlardan kişi diyor ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 20 gece kaldık. O bize karşı son derece merhametliydi. Son derece şefkat sahibiydi. Ailelerimizi özlediğimizi anlayınca, anlayınca geride kimleri bıraktığımızı bize sordu. Baktı anladı ki biz ailelerimizi özledik. Geride Kimleri bıraktığımızı bizi sordu. Biz de ailelerimiz, annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuzu terk ettik geldik dedik. Sonra şöyle buydu. Haydi ailenize dönün. Ve onların arasında kalın. Onlara hem öğretin hem de emir verin. Namazı beni kılarken gördüğünüz gibi namaz kılın. Vakti gelince içinizden biri ezan okusun. En büyüğünüzse namaz kıldırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında... Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğinden, eğitimciliğinden örnekler sunacağız. Birden çok acıs okuyacağız. Ne kadar okuyabilirsek, bir yarım saat daha. Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem yanında gençler kalıyor. 20 gece olmuş, daha bitmedi bir 20 daha kal. Olsun ailesini özlesin, bir şey olmaz. Değil. Bize karşı çok merhametliydi, çok müşrikti diyoruz. Ailelerimizi özlediğimizi hissedince bize izin verdi, bize geldik diyor. Alimler bu hadiste ilgili demişler ki gençlerin ilim al bu hadisten çıkan başka sonuçlar çıkarmışlar. Gençlerin ilim almak için bir alimin yanına gitmesi iyidir demişler. Alimlerden bir kısmı demiş ki bu hadiste ilgili arkadaşlar burada yazıyor yine okuyabilirsiniz. Şimdi bu gelen gençlerin babası da sahabeydi, aileler de sahabeydi. Ailelerinden değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden eğitim almaya geldiler. Gençler yaşı en büyük, ilmi en güzel hocadan ilim almak için uğraş vermeleri gerekir demişler. Yaşı büyük olan ve ilmi büyük olan hocadan ilim almak için. Babaları da sahabeydi, Onlardan da bir şey alabilirdi demişler. Bununla birlikte başka, başka da notlar çıkarmışlar sayfa 26'da. 29 nolu dipnot. Bu dipnotu okumanızı tavsiye ederim. Burada gerçekten çok güzel notlar var. Mesela demiş ki öğrenme durumunda olan insan için en uygunu asrın alimler arasında en bilgili en anlayışlı olana gitmesini de demişler. Mesela başka demişler ki bir ilim tahsil için yolculuğa çıkmak bir yerde konaklamak caizdir gibi birçok hükümler çıkarmışlar. Bir başka rivayet okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler gibi hızlı hızlı konuşmazdı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek tek konuşurdu. Arkadaşlar bakın bunu anlatırken aklınızda hep şu olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çölde yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğitimci olmadan önce eğitim fakültesinde okumadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enformasyon dersi almadı pedagoji bilmiyor bunların eğitimini hiç almadı ümmi bir peygamber kendisini gençler gelmişler gençlere 20 gün boyunca eğitimde veriyor merhametli ve müşrik olması gerektiğini Allah ona öğretmiş o da bunu biliyor gençlerin aynalarını özlediği zaman özlem duygusuyla beraber ilim tahsilinin olamayacağını ilim tahsilinin olabilmesi için kalpte sadece ilim tahsiline yönelik bir aşkın bir şevkin bir özlemin bir iştiyakın olması gerekir ilim tahsilinin dışında kalbe başka bir özlem girerse ilim tahsili sekteye uğrar ilim tahsilinin dışında kalpte başka bir özlem Başka bir sevgi, başka bir hırs girerse ilim tahsili yarıda kalır. O ilim tahsilinden fayda gelmez. Bundan dolayı kalbe böyle bir şey girdiği zaman hemen bunu bir şekilde, meşru bir şekilde yok etmek lazım. Açlık olduğu zaman ilim tahsil olmaz. Uykusuzken ilim tahsil olmaz. Zihninde binbir sorus varken Bin bir konu varken bin bir mesele varken ilim tahsili olmaz. Elinde telefonla ilim tahsili olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini biliyor. Bunları bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir peygamber. Devam ediyoruz. Hızlı hızlı konuşmamasını tek tek konuşması gerektiğini biliyor. Ümmi peygamber net ve kelimeleri birbirinden ayrı ayrı konuşurdu. Net ve kelimeleri birbirinden ayrı ayrı konuşurdu. Yanında oturanlar onun dediklerini adeta ezberlerdi. O öyle tek tek üç kere konuşuyor zaten. Bir cümleyi arka, arka üç kere söylüyor. Yanında oturanlar onun dediklerini ezberlerdi. Asabi kiran bu kadar hadisi nasıl çok ezberlemiş? Peygamber muallim Muhammed Mustafa olursa talebeler de öyle ezberler. Senin gibi muallimin tabii ki ezberleyemez. Ben anlatıyorum insanlar anlamıyor diyor. Defalarca anlatıyoruz. insanlar ezberlemiyor. Bir hadisi ezberlemek için 50 kere okuyorlar. E, Ebu Hureyre 4000 hadisi nasıl ezberlemiş? Muallim Muhammed Mustafa olursa oradan Ebu Hureyre çıkar. Muallim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olursa oradan Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah ibn Abbas çıkar. Sen de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi muallim olmaya gayret et. Onun gibi olamasan da senden de Abdullah ibn Mesud gibi olmasa da ona benzer talebeler elbette çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediği anlaşılsın diye sözlerini üç kere tekrar ederdi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediği anlaşılsın diye sözlerini üç kere tekrar ederdi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden sorulmuş bir sahabeye şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli hüzünlüydü diyor. Sürekli hüzünlüydü. Alimler demiş ki onun hüzünlü olmasının sebebi dünyayı bir dertten dolayı değildi. Onun hüzünlü olmasının sebebi kaybettiği bir dünyalık için değildi. Onun hüzünlü olmasının sebebi dünya ve dünyanın içindekilere dair değildi. Onun hüzünlü olmasının sebebi cennet, cehennem, insanların gittikleri hal, görevi, bu görevini yapması, görevini yerine getirmesi neticesinde insanların yüz çevirmesi, insanların hakkıyla iman etmemesi, ve buna benzer endişeler diyorlar. O devamlı hüzünlüydü. İnsanların içindeyken devamlı hüzünlüydü. Onu devamlı düşünürken, devamlı tefekkür ederken görürdük. Onu devamlı düşünürken, devamlı tefekkür ederken görürdük. Bizde şöyle bir adet vardır değil mi arkadaşlar? Bir araya gelip de uzun süre suskun kaldığınız oldu mu? İki kişi bir araya girsin, bir sessizlik meydana gelsin, konuşmak için uğraşırız değil mi? Bakın. Biz konuşmak için uğraşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susmayı öğütlemiş. Ben samete neca. Susan kurtuldu demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hali devamlı hüzünlü ve devamlı düşünen. Devamlı konuşan değil bak. Devamlı düşünen. Öğretmen devamlı konuşmasıyla ön plana çıkmıyor. Devamlı hüzünlü, devamlı tefekkür halinde. Onun rahat edip dinlenecek bir zamanı yoktu. Rahat edip dinlenecek zamanın olmaması. Uzun süre susardı. Arkadaşlar tek başınıza kalıp hiçbir şeyle uğraşmadan uzun süre susmayı denediniz mi hiç? Hı? Gelin bugünden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in taliminden bunu ele alalım. Kendinizi bir kenara atın. Akşam eve gittiğinizde 15 dakika susmayı deneyin bir. Mecburi susmaya kastetmiyorum. Susmayı isteyerek, bilerek denemek. Bilerek denemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun süre susardı. Uzun süre susmak eğitim metotlarından en güzel metotlarından bir tanesidir. Bir deneyin bakalım inşallah. Evet. Bir ihtiyaç hasıl olmadan konuşmazdı. Bir ihtiyaç meydana gelmeden ne yapmazdı? Konuşmazdı. Arkadaşlar konuşacaksak ihtiyaç hasıl olduğu zaman konuşacağız konuşmasına Allah'ın adını anarak başlardı özlü ifadelerle konuşurdu ne diyor bana cevami ul kelim verildi ne demek cevami ul kelim az lafızla çok mana ifade eden hadislere denir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadisleri sonuçta az bir lafıza çok mana ifade eder bundan dolayı bakıyorsunuz bir fethül bari var değil mi Bundan dolayı bakıyorsunuz bir Umdetül Kari var. Bundan dolayı bakıyorsunuz bir Sayın Müslim'in Şerhi var. Şerhül Müslim var. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler söylüyor. Bir şeyler söylüyor. Onu anlatıyor alimler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden sekiz sayfa sonuç çıkartıyorlar. Geçen hafta Riyazu Salih'in derslerinde ben bir hadis işledim. Hadisi işlerken arkadaşlara şunu söyledim. Bu derste size vermek istediğim mesaj şu dedim. Şimdi size de o mesajı vereyim ben. Gerçi örnek pratik olarak koymayacak ama o olarak pratik olarak bir örnek verdim. Bu derste size öğretmek istediğim şu. Size vermek istediğim mesaj şu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok basit bir hadisi. Bu hadisten kaç tane hüküm çıkartacağız bakın bakalım. İki ders işledik. Bir hadisi 1.55 dakika bir de 40 dakika olmak üzere 95 dakika işledik. Ve dedim ki bu hadisten çıkarılacakları ben özetledim. Özetlemeseydim bir 95 dakika daha devam ederdim. Peki buradan biz ne sonuç çıkartacağız hocam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuyun. Düşünün, tefekkür edin, şerh çalışmalarına gidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini şerh eden, Mesela hepinizin elinde mutlaka ama mutlaka Riyazu Salihinin İbnü Sevimi şerhi olsun. Hepinizin evinde mutlaka İbnü Recip el-Hambeli'nin Câmiül Hikem, Câmiül İlim -Hikem olsun. Hepinizin evinde bu üç cilt dediğim, üçüncü söylediğim, hepinizin evinde mutlaka ama mutlaka Hikmet damlaları diye İbnü Recip el-Hambeli'nin hadis şerhi olsun. Bu veya buna benzer Muhammed Kutlu'nun Peygamberden iktibaslan olsun. Bunları defalarca okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevami'ül kelim sahibidir. Az sözle çok mana ifade eden lafız kullanmıştır. Burada yazarlar mesela din nasihattir. Eddinu en nasihah. iki kelime. Öyle değil mi? Eddinu en nasiha Din nasihattir. Bu hadis şerh etmeye başlasam üç ders ederim ben. Üç ders şerh edersin bu hadis. Bir başka hadis Allah'ın hakkını gözet, Allah da seni gözetsin. Bir başka hadis, her nerede de olursan Allah Allah'tan kork şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevamül kelime vardır. Daha önce gördük. Mesela ne demişlerdi? İnnel emele bil niyyet inne inma likulli İmam Şafii diyor ki bu hadiste diyor 70 ayrı fıkıh hüküm vardır diyor. 70 ayrı fakih hükmü vardır diyor. İmam-ı diyor ki, dinin tamamı 4 hadiste toplanmıştır. O 4 hadisten bir tanesi de budur diyor. Dinin dörtte birini oluşturuyor bu hadis. Bazı alimlere göre dinin 1/3'ünü oluşturuyor. <gülüyor> İnnel emelü binniyat ve innemâ likulli imrin mânevât. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Konuşmasında kelimeleri birbirinden ayırırdı. Kelamının uzunduğu nakset. Bu önemli. Bazen birisi bir şey anlatır, yani öyle bir anlatır ki ne başı var ne sonu var, hiçbir şey anlamaz. Bunu yani defalarca yaşıyoruz. Bazen bitirse diye adam ağzına bakıyoruz, 50 kere aynı şeyi söyle. Tam anlat kardeşim. Şunu yapacağız, şuraya gideceğiz, bunu alıp geleceğiz. 50 kere aynı şeyi söylemene gerek yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin anlayacağın kadar anlayacağından uzun değil. Anlayacağından kısa değil. Sadece anlayacağın kadar kaba değildi. Zelil birisi de değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaba değildi. Zelil birisi de değildi. Zelil ile kast edilen toplum içinde bayağı hareketlerde bulunmazdı. Toplum içinde bayağı hareketlerde bulunmazdı. Bu nedir? Herkes kendi zihninde bunu oluştursun yani. Toplumdan topluma değişir. Fertten ferde değişir. Kişinin yaşına göre değişir. Bizim toplumumuzda bana göre İslam'a muhalif olan en bayağı hareket çok gülmek ve çok güldürmek. Ve toplum olarak çok gülmektir. Bizim toplumumuz bunu çok basit görüyor. Hiç önemsemiyor içinde yaşadığımız toplum. Ve biz de bu toplumdan etkilediğimiz için sohbetlerimiz, oturumlarımız, muhabbetlerimiz hep gülme, hep espri üzerine kurulu. Hep espri, hep gülmek, hep böyle yani... Konuşurken ya birilerini güldürelim ya da birileri bizi güldürsün. Ya espri yapalım. Ya komik şeyler anlatalım. Bu gerçekten bizim içinde yaşadığımız şu toplumun en bayağı hareketidir. Ve maalesef yaşadığımız toplumun içinde bu toplumdan etkilendiğimiz için Müslümanlarda da bu her gittiğimiz yerde bir ahlak olmuş sanki. Ders yapıyoruz, ders yapıyoruz, dersi bitiyoruz, Bir araya geliyoruz. Çay içeceğiz. Tamamen böyle komiklik. Herkes komiklik yapmaya, esprili yani başından geçmiş esprili bir meseleyi anlatmaya ya da başından geçmiş mesela çok normal onu esprili bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Bu her gittiğimiz yerde böyle oluyor. Ama susmuyoruz mesela. Uzun uzun tefekkür etmiyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük de olsa nimete hürmet ederdi. Nimete asla hakir görmezdi. Tattığı şeyleri ne hakir görürdü ne överdi. Dünya ve dünya işleri onu hiçbir zaman kızdırmazdı. Dünya ve içindekiler onu hiçbir zaman ne yapmazdı? Kızdırmazdı. Mesela bunun üzerinde uzun uzun durabiliriz arkadaşlar. Uzun yaşamak, sağlık yaşamak istiyorsanız dünya ve içindekilerden dolayı herhangi bir kızgınlığa e, gerek yok. Dünyanın içindekiler bir arkadaş hep şunu söylerdi. Yani bu böyle oldu diye mezar mezarda kabir azabı çekecek miyiz? Çekmeyeceğiz. O zaman dert etmeye gerek yok. Ne oldu? Eve gittik işte su basmış, hallar ıslanmış. Yani hallar ıslandı diye mezarda kabir azabı çekecek miyiz? Çekmeyeceğiz. O zaman dert etmeye gerek yok. Yani derdin Arkadaşlar esas olan şudur biliyor musunuz? İnsanın fıtratında şu vardır. Büyük dertler, küçük dertleri hep unuttur Öyle mi? Bir büyük derdin varsa küçük dert hiç yokmuş gibi hayatına devam edersin. Elin burasında bir yara var. Canını acıtıp duruyor. Şu parmağın kopsa şu yarayı hissetmesin artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram ahireti dert edilmişler. Ölümden sonrasını dert edilmişler. Öyle mi? ölümden sonrasında dert edinmişler ister istemez onların bunu dert edinmeleri dünya ve içindekileri dert edinmemelerini sağlamış nasılsa ölüp gideceğiz niye dert edineyim ki ben bunu şu şöyle oldu e ölüp gideceğiz yani zaten öleceğiz şu odada şu mekanda misafir olan bir kimse şu mekandaki aksaklığı dert edinir mi mesela pencere yok değil mi burada pencere yok siz burayı mekan olarak tutacak olsanız bakarsınız. Buranın penceresi yok dersiniz. Ve mekan olarak tutmazsınız. Ama burada bir misafirsiniz. Sekiz buçukta geldiniz. Biraz sonra dersimiz bitecek. Namaz kılacağız ve gideceğiz. Bir buçuk veya iki saat burada kalacaksınız. Buranın penceresinin olmamasını dert edinir misiniz? Edinmezsiniz. Göçücüsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada bir suvarinin bir ağacın gölgesinde kaldığı gibi kal diyor. Suvari geliyor, yolculuktan yorulmuş, bir ağaç görüyor, onun gölgesinde gölgeleniyor ve bir müddet sonra gidecek. Orayı imar etmeye çalışmıyor. Oradaki herhangi bir dert, oradaki herhangi bir sorun, oradaki herhangi bir aksaklık onun hiç umurunda bile olmaz. Niye? Koyup gidecek. İşte dünyaya bu gözle bakarsak, dünyaya bu gözle bakarsak dünya bizim için biraz daha basitleşir. Evet, Hakka tecavüz edilmesi durumunda ona yardım edip galip kılmadan kızgınlığını hiçbir şey gidermez. Bir zulüm varsa o zulmü def etmeden kızgınlığa gitmezdi. O nefsi için kızmaz, nefsi için hiçbir zaman intikam almazdı. Nefsi için kızmazdı, nefsi için intikam almazdı. Bir şeye işaret ettiğinde elinin tamamıyla işaret ederdi. Bir şeye şaşırdığında elini ters çevirirdi. Konuşurken avuçlarını bir araya getirir ve sağ elinin ayasını sol baş parmağının iç tarafına vururdu. Kızdığında yüzünü başka tarafa çevirirdi. Kızdığında yüzünü başka tarafa çevirirdi. Sevindiğinde gözlerini indirirdi. Onun gülmesi çoğunlukla tebessüm etmek şeklindeydi. Gülerken de dişleri dolut taneleri gibi görünürdü diyor. Hazreti Hasan'dan gelen bir rivayet. Babam Ali bin Ebi Talibe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturdu insanlara karşı davranışlarını sordum. Dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel yüzlüydü. Güzel ahlaklıydı. Yanındaki yerin nezaketle davranırdı." Niçin nezaket dersi görüyoruz biliyor musunuz? Değil mi gençler? Evet. Biz gençlerle nezaket dersleri görüyoruz. Baya ilerledik. Kardeşler teşekkür etmeyi falan öğrendiler artık. Hatta teşekkür ederim sana rica etmeyi de öğrendiniz değil mi Hasan? Ha? Elhamdülillah. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani nezaketle neymiş bir dersmiş. Siz nezaketine ehli olun. Gerçekten bu önemlidir arkadaşlar. İçinde yaşadığınız toplum bu çok önemlidir. Özellikle sizi ilk tanıyanlar bununla tanır. Sizi ilk tanıyan sizi nezaketinizle tanır. İlk tanıştığınız kişi, ilk uzun süre bir araya gelmediğiniz, sonra bir araya geldiğiniz veya ilk tanıştığınız, ilk bir meclise girdiniz, oradan ayrıldınız. Aradan yıllar sonra o, meclist, o meclisteki insanlar sizin nezaketinizle tanıyacaktır. Nezaket oturuştadır, kalkıştadır, hitabettedir, ifadededir. Karşıdunkine söz söylemededir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda tam bir beyefendidir. Evet. Tam bir beyefendidir. Bununla ilgili yapılmış çok güzel çalışmalar vardı. Geçmişte benim okuduğum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara nasıl hitap edecek? Nasıl konuşacak? Nasıl böyle e, lafızlar kullanacak? Çok iyi biliyordu. Ve bu da çok etkileyiciydi. Min Muhammedin Resulü leh ilahe rakle azimir rûm Muhammed Mustafa sallallahu sellem, Mustafa'dan azim Rumun büyüğüne diye gönderiyor. Bak bu bir nezakettir. Adam kafir sonuçta. Ulan kafir diye başlamıyor yani. Nezaket önemlidir. Evet. Kaba ve sert konuşan, kötü davranan, bağırıp çağıran, kötü konuşan, insanlara ayıplayıp duran, onlara aşırı ümmet eden birisi değildi. İnsanlar hakkında konuşmak acziyettir arkadaşlar. İnsanlar hakkında konuşmak derken kötü konuşmaya kastetmiyorum. İyi konuşmak da acziyettir. Biz insanlara konuşmak için gelmedik. İnsanlar hakkında kötü konuşmak zaten ayıp bir davranıştır. İyi konuşmaya gelince bu da ihtiyaç hasıl olduğu zaman caizdir. Durup dururken ya bizim bir arkadaş var çok cömert, çok şöyle, çok böyle buna gerek yok. Kız istemiştir birisi o erkeğe sorar. Sen de dersin ki bu erkek cömerttir, iyidir, güzeldir. Ticaret yapacaksın. Sana sorarlar ticareti düzgündür, ahlaklıdır dersin. Beraber yolculuğa çıkacaksın. Sorarlar yolculuğu iyidir, güzeldir filan dersin. Ama durup dururken insanlar hakkında meth edici ifadeler kullanmak şer'an meşru kabul edilmemiştir. Evet. Hoşuna gitmeyen şeyleri fark etmemiş diye verirdi. Evet, bu önemli. Gerek bak hoşuna gitmeyen şeyler. Bir şey benim hoşuma gitmeyebilir. Benim hoşuma gitmeyen her şey, senin de hoşuna gitmeyecek diye bir şey yok ki. Hoşa gitmeyen bir şey olduğu zaman insanları orada küçük düşürmek, insanları orada tahkil etmek, insanları orada yerin dibine geçirmek bu değil. Fark etmeyeceksin. Fark etmemiş gibi olacaksın. Duymazdan geleceksin. Bunun o kadar çok örneğini verdim ki ama buna dikkat edin. Olabilir. İnsan ağzından bir anda yanlış bir söz çıkabilir. Duymazdan geleceksin. Üç kişi beş kişi bir yere gidiyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Bir kardeş hiç olmayacak bir ifade kullanabilir. Ya da olmayacak bir hareket yapabilir. Hiç hoş olmayan bir davranışta bulunabilir. Görmezden geleceksin. Hatta size ben bir şey daha söyleyeyim. Günahları da görmezden gelmeye çalışırız. Yolda gidiyorsunuz bir arkadaşınızı günah işlerken gördünüz. Onun sizi görmemesi için sakın. Saklanın, gizlenin yani. Onun sizi görmesi ona hiçbir fayda sağlamaz. Size de sağlamaz. Onun mahcup olmasına, sizin karşınızda ezilmiş olmasına, size karşı artık bundan sonra bu eziklikle muamele etmesine sebep olur. Ama Kendinizi saklarsanız, kendinizi gizlerseniz, o sizin onu gördüğünüz görmezse onu ıslah etme imkanınız olur. Nasıl ıslah edeceğinizi düşünürsünüz. Islah etmek için elinizde birden çok imkan olabilir. Kendisinden bir şey ümit edenin ümidini kırmazdı. Bu çok önemli. Birisi size umut ile bir şey için geldiği zaman onun umudunu kırmamak için elinizden geleni yapın. Mesela birisi şimdi bana gelse, hocam bana İngilizce öğretir misin? Ya bu benden umut edilen bir şey değil çünkü ben İngilizce öğretemem. Öğretemem ki. Birisi gelse, benden umut edilmeyen bir şeyi istese ben onu veremem. Ama birisi geldi benden umut edilen bir şey istiyorsa, burada o insanın isteğine icabet etmek en güzel olandır. Çok önemli bir şey, ondan beklentisi olanı eli boş çevirmezdi kendisinden beklentisi olanı hiçbir şekilde eli boş çevirmezdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç şey yapmazdı, insanlara çekişmezdi, çok konuşarak çok mal edilmezdi, kendisini ilgilendirmeyen şeylere karışmazdı. Min husn İslam terkuhu terkhuu yanihi kişinin İslamının güzelliği kötü şeylere boş şeyler ne yapmasdır, terk etmesidir. Şu üç şeyi terk etmişti, insanlara kınamazdı, kusurlara araştırmazdı. Sevabı olmayan konuları konuşmazdı. Sevabı olmayan konulara konuşmazdı. O zaman şöyle bir ölçü koyarsak bizim için güzel olur. Ağzımızdan çıkacak söz, ecir getiren söz olsun. Ağzımızdan çıkacak söz, ihtiyaç var. O ihtiyacı gidermek üzere çıkacak bir söz olsun. O zaman bu bizim için kurtuluş vesilesi olabilir. Bir saat oldu arkadaşlar. Burada kalalım inşallah. Normalde ben 37. sayfaya kadar işleyecektim ama 37. sayfaya kadar işleyebildik. Kısaca özetleyecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir muallimdi. Bir eğitimciydi. Allah tarafından yetiştirilmiş bir muallimdi. Bildiklerinin tamamını Allah Subhanahu ve tella ona öğretiyordu. وَمَا يَنْتُقْ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْهِنْ Onun eğitimciliği tamamen bir vahyin gözetimi altındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek şey muallim Muhammed sallallahu aley Bundan dolayı onun muallimlik özelliği üzerinde uzun uzun uzun uzun durarak incelenmesi gereken bir özelliktir. İnşallah bundan sonra da bu dersten sonra da birkaç ders daha incelemeye devam edeceğiz. Allah subhanahu wa hepinizden razı olsun. Allah subhanahu wa ta'la amel etmeyi bize nasip etsin. Ve ahiru da'vana elhamdülillah rabbil alemin.